Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba 15 günde bir çarşamba günleri saatlerimiz 16.30'u gösterirken sizlerle buluştuğumuz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Her programımızda olduğu gibi bu programda da gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaşıyoruz hem de ilham veren öyküleri ve bu öyküleri bizzat yaşayan kahramanlarının kendi ağzından dinliyoruz. Bugün de programımızda yine ilginç bir yaşam öyküsü bizlerle birlikte ve kahramanımızda. Şu an bizlerle Sevgili Süleyman Ertaş Süleyman Bey hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk kolay gelsin Çok teşekkürler nasılsınız iyi misiniz Teşekkür ederim siz nasılsınız Biz de iyiyiz çok teşekkür ediyoruz Yaşam öykünüzü duyduğumuz andan beri Dedik ki kentin gizli öyküleri programında Muhakkak paylaşmamız lazım Süleyman Bey'i konuk etmemiz lazım Sağ olun sizde kırmadınız bizi Ve yaşam öykünüzle de bizlerle birliktesiniz bugün e, Sormak istiyorum Süleyman Ertaş'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman başlamıştır? Süleyman Ertaş'ın yaşam öyküsü Ezincan'ın eski adıyla Ezin, şimdiki adıyla Kemaliyeti'nin bir köyünde başladı. 6 yaşına kadar o köyde kaldı. Aileniz ee, köyde toprakla, Ezincan, ziraatle mi ilgileniyordu? Evet. Aileniz köyde ziraatle ilgileniyordu herhalde, tarımla ilgileniyordu. E, tam Ailemiz yaklaşık 300 senedir orada ve burada yaşıyor. Hem Erzincan'da, Kemaliye'de, eski adıyla Eğin'de hem de İstanbul'da yaşıyor. Doğru Kemaliye Eğin'le İstanbul arasındaki bağ nasıl bir bağ? Az sonra yaşam öykünüzü biraz daha konuşmaya başladıkça dinleyicilerimiz de daha yakından anlayacaklar, tanık olacaklar. Peki 6 yaşına kadar Erzincan'daydınız. 6 yaşından sonra İstanbul'a mı geldiniz? İstanbul'a geldim. İstanbul'da okula başladım İzmir'de. Şimdi Fatih, o zaman ne bileyim ne olur. Çatik Kasım'ı okudum. Ortaokul ve liseyi e, hala hayatımdaki en önemli eksen olan İstanbul Erkek Lisesi'nde okudum. İstanbul ee, Erkek Lisesi. Nasıl bir öğrenciydiniz? Okul hayatınız nasıldı? Valla e, lise sona kadar çok formal yaşadım. E, disiplinli de öğrenciydim. Ders çalışmayı sevmezdim ama dersi dersli öğrenedik. E, bunda da o zaman için e, hem Türk öğretmenlerimizle hem de çok objektif olan Alman öğretmenlerimizin çok rolü olmuştur. muhakkak Peki o yıllarda İstanbul'da Fatih'te oturdunuz. Ee, Fatih'te oturduk. 1978 yılına kadar. 78 yılına kadar. O zamanların İstanbul'da Fatih'i nasıldı? Yaşanabilir bir yerdi. Ee, 1965'te İstanbul'un nüfusunun bir buçuk milyon civarında olduğunu e, düşünürseniz. Gerçekten yaşanabilir bir yerdi. Ee, zaten okulumla evimin arası yürüme 10 dakika, ee, okulumla e, iş yerimizin arası yürüme 5 dakika, iş yerimizde evimizin arası yürüme yine 10-15 dakikaydı. Her yeri yürünerek gidilen bir İstanbul. Aynen öyle. Eski gerçek tramvayın Kadıköy yakasında e çalıştığı zamana yetiştim. 1968 yılında Kadıköy'de kaldırıldı eski tramvaylar. Şimdi İstiklal Caddesi'nde ve Kadıköy moda arasında çalışan nostaljik tramvay. Evet. Peki geriye dönüp baktığınızda nasıl bir çocukluktu? Nasıl bir gençlikti? Kendinizi şanslı mı adlediyorsunuz o yıllarda İstanbul'da yaşayan bir genç, bir çocuk olarak? Şimdi çocuk... Çocukluk döneminde dahil kendimi çok şanslı saymışımdır. Ee, ailenin bir kısmı orada bir kısmı burada yaşadığı için yani eğinde gurbetçilik denen bir kavram vardır. Eğinin ee, evet. e İstanbul'la ilişkisi yaklaşık 1500'lü yıllara dayanır. 1512 yılında e, İstanbul'un et işlerinin tamamı Eğinlilere verilmiştir. Bunun dışında e, suyuluk ve mahrukatçılık yani odun kömür işlerinin de çoğunu emirler yapardı. Ee, babam İstanbul'daydı. Annem, ben, ablalarım. Babaannem ve dedem köydeydi. Babaannem muhteşem bir Anadolu filozofuydu. Söylediği de her lafın altında bir hikmet vardı. En küçük torunu olmam hasediyle beni de diğer torunlardan e, ayrı severdi ayrı herhalde. E, benden önce beş tane erkek torunu olmasına rağmen ne hikmetse Babasının adını onlara vermemiş. Bana kadar saklamıştı. Elin en küçük olmama rağmen babaannenin babasının adını taşırım. İsminiz babaannenizin babasından geliyor Süleyman. Babasının öyle. ismi. Peki, e, şimdi birazcık daha şu bağlantıyı açıklayalım isterseniz dinleyicilerimize de. Aile hem Eyn'de hem İstanbul'da. İstanbul'da aile ne yapıyor ki? Hem Eğin hem İstanbul. Bu bağlantı nasıl? Ticaret, ticaret yapıyor. Nerede? Evet. Bir yandan kasaplık yani eğitim şey olan meslek olan bir yandan da tekstil işi şu anda yaptığımız iş ve iş yeri. Evet. Ee, Kapalı Çarşı'da yapıyorsunuz. Kapalı Çarşı'da. Kapalı Çarşı'da e, kaç kuşaktır oradasınız? Oğlum şu anda iş başına geçtiğine göre altın kuşak oluyor. 158 yıl aynı iş yerinde. 158 yıl Kapalı Çarşı'da aynı iş yerinde. E, Erzincan'da Kemalye'de yani eski adıyla Eğindesiniz. Bir ayağınız orada. Evet. Ailenin kökleri orada. Orayla o topraklarla kopmamış. Ama bir yandan da 6 kuşak boyunca İstanbul'da Kapalı Çarşı'da tekstil üzerine esnaflık yapıyorsunuz. Siz evet. e, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdiniz. İstanbul Erkek Lisesi'nden sonra ne yaptınız? Ceren Paşat'ın fakültesine girdim. Orayı bitirdim. Fakat e, üniversiteye girdiğim günlerle <gülüyor> e, bitirdiğim günler arasında Türkiye'de birçok şey değişti. Hem maddi hem manevi olarak. Yani 1983 e, normal dönemin ama öğrenciyken evlenip bir sene dayla dom dayı yaptığım için 1984 mezunuyum. Evet. E, diploma töreninde kızım da kucağımdaydı. Baba olmuştunuz mezun olurken ve Cerrah Tıp Fakültesinden aynen, aynen doktor olarak mezun oldunuz. Peki doktorluk yaptınız mı mezun olduktan sonra? yapmadım. Ee, aslında çok da iyi bir altyapım vardı. Mesela Türk adı taşıyan tek hastalık Behçet hastalığıdır. Evet. Behçet hastalığına dair ilk e, sahat paramasını Silivri'nin 8 köyünde e, 15'e yakın hoca ve 40'a yakın 1. sınıf öğrencisiydi. 3. sınıftayken fiilen yönettim ve sonuçları 1980'deki Halk Hekimliği Sempozyumunda ben tedbir ettim ve araştırma hem Amerikan Tıp bir Dergisi'nde hem de Cerrah Paşa Tıp Akültesi Dergisi'nde yayınlandı 1981 yılında. Başarılı bir tip, tıp öğrencisisiniz. Mezun oluyorsunuz ama doktorluk yapmıyorsunuz. Ee, çocukluğunuzdan itibaren de aslında İstanbul'a geldiğinizden itibaren de e, ailenizin Kapalı Çarşı'da e, bir işletmesi var, dükkanı var. Orada da destek oluyor muydunuz ailenize? Hem başarılı bir öğrenci hem de... Tatillerde e... Okulumla okulumla dükkan çok yakın olduğu için Zaten okuldan çıkar dükkana giderdim Öyle gitmezdim evet. Başkaları gibi dedim ya e, Ders çalışmaya da pek gerek görmezdim Hayatımda ders çalıştığım Tek dönem e, Yapımına alınamamış olan bir Alman kimya öğretmenimiz vardı Hergiller diye e, evet. Beni fazla sıkıştırmıştı Lise 3'ün ikinci Semestrinde bir yer çalıştım. Yani evde ders çalıştığım tek dönem lise üçün için e, sönmesildi. Tarihe geçen tek ders çalışma anı. Peki Aynı. başarılı bir öğrencisiniz. Ee, tıp fakültesini kazanıyorsunuz. Cerahpaşa tıp fakültesini bitiriyorsunuz. Bir yandan da kapalı çarşıda esnaf olan ailenizle beraber o dükkanda tekstil üzerine e, okuldan arta kalan tüm zamanlarda ailenize yardım ediyorsunuz. Aslında tekstille, evet, ticaretle, esnaflıkla kapalı çarşının o atmosferinin içerisinde yetişiyorsunuz, büyüyorsunuz. Tıp fakültesini bitirdikten sonra e, doktorluk yapmadım hiç dediniz. Hiç düşünmediniz mi doktorluk yapayım diye yoksa hani kapalı çarşıdaki tekstil işi daha yani, cazip geldi mi e, orayı tercih ettiniz? şöyle düşündüm düşünmesine ama e, sahip olduğum manevi maddi şartlar e, e, dürüstçe çalışarak elde edemeyeceğim şartlardı evet. e, bir ikincisi annem ve babam rahatsızdı e, üçüncüsü dediğim gibi evliyizim çoluk çocuğa karışmıştık e, dördüncüsü de bu iş yerinin yadigar olması yani e, o gün için yaklaşık 125 yıllık bir iş yerini bırakıp da kolay kolay ayrılamıyorsunuz. Peki siz tufokluyuzun bitirdiniz ve kapalı çarşıda işin başına geçtiniz. Babanızdan evet. işi devralmaya başladınız. Kaç sene oldu Süleyman Bey? Yaklaşık. Valla e, vergi mükellefi olarak e, 40 sene. 40 sene. E, e, ama fiilen çalışma olarak tamı tamına 50 sene. 50, sene. ee, 50 senedir kapalı çarşıda esnafsınız Kapalı çarşının en eski dükkanlarından bir tanesinin sahibisiniz işletmecisiniz, çalışanısınız, emek verenisiniz Ve yıllardır oradasınız ee, Ne düşünüyorsunuz bugün geriye dönüp baktığınızda? Neler yaşadınız Allah bilir? Hani bu geride kalan süreç içerisinde ne anılar birikti? Ne uğraşlar? Ticaret, ticaret bir... ahlakı e... olarak bir daha eski günlerin geriye gelmeyeceğini düşünüyorum e, nasıl da eskiden? Bana, e, birincisi daha dürüstü ticaret İkincisi iş çapı çok daha iyiydi e, Bir sürü olay işte e, 80'lerde başlayan bir sürü olay Artı AVM'lerin e, varlığı Kapal Çarşı'yı biraz senden etti e, Beni yakından tanıyanlar benim için son ahi derler Evet Son ahir derler çünkü ahilik bizim e, ticaretimizin temel, temel taşlarından biri e, O ahilik de 1908-1909 pardon 31 matbaa kartından sonra e, tarihe karıştı. Hı hı. E, Kapalı çarşıda esnaflık yapıyorsunuz. Kapalı Çarşı'da tekstil üzerine çalışıyorsunuz ama siz işinizi o kadar farklı yapıyorsunuz ki bugün dünyanın farklı farklı köşelerinde büyük projelere bile kostümler üretiyorsunuz. Doğrudur. doğrudur. Neler, hangi filmlere, hangi dizilere neler yaptınız birazcık ondan bahsedelim mi? Valla dış yapımlarda karayip ile başlayan bir serimiz var. İşte Truva hobit eee pamuk prenses eee noh e, game of thrones'un bir kısmı. E, Kizarlı'sın Kizarlı'sın Kizarlı bir kısmı. Son evet. zamanlarda oldukça popüler olduğunu çizmek istedim aynen, Game of Thrones'un. Eee bir birtakım yapımlar yani isimleri hemen değil masa gibi sayıklerden e, mini nonap diye bir şey vardır e, film vardır Evet. Eee Nightingale bil bil de şey çekildi e, Aladdin çekildi Albertin bu ay vizyona giriyor şu anda Macaristan'da The Rich diye bir film çekiliyor e, yurt içi yapımlar var işte tarihi diziler özellikle Kurşun Yarası ile başlayıp işte muhteşem yüzyıllarla devam eden Vatanım Sensin, Fatih e, Diriliş, e, Kurt Bunlar var. Peki neyi farklı ee, yaptınız ki siz? Kapalı çarşıda sizi bulup bu Hollywood yapımları, dünyadaki birçok e, ünlü herkesin bildiği büyük e, yapımlar sizi buldular ve kostümlerini size ürettirdiler. Neydi farklı olan sizde? İşimizi titiz yapmamız e, ve zamanında yapmamız. E, Turvan'ın bütün kostüm grubunu 3 e, ay gibi bir e, zamanda dokuduk ve verdi. Bu en insan. Ee, bir de Truva bir dönemi anlatıyor. Dolayısıyla dokumalarınızı da herhalde bugünün teknolojisiyle bugünün şartlarını uygun olarak yapmadınız bugünkü, herhalde o dokumaları. Doğru, doğru, bugünkü tezgahlarla e, gayrimuntazam ve hatta hatalı mal üretmeye çalıştık. Evet o günün yani şartlarını gibi, yansıtmak için. 3 bin yıl önce dokunmuş gibi e, olması gerektiği için yani e, hatalar ve gayrimuntazamlıklar olması için çalıştık. Ee, bir de e, sadece bu işin satışıyla değil yani o, yaklaşık 12-13 yaşımdan beri dokuma tezgahlarının yanında e, büyüdüm. Evet. Bugünkü şartlarda karşımdaki dokuma ustası Denizli'de veya burada işi benim kadar bilen birisi ise telefonla bir dokumanın e, raporunu yazdırıp e, ürünü ona göre çıkarttırabilirim. Evet. Yani desen çıkartmak da bizim işimiz yapabilirim. E, bu sadece tarihi yapımlar veya işte film kostümleri değil, 90'ların sonunda unutulmuş olan hamam peştemallerini de yeniden yorumlayarak Türkiye'de hayata kazandırdık. Aslında... Onlar birçok şeyi desenli, ben sonradan da oğlum yapmaya başladık ve yaptığımız desenlerin hepsine de aşağı yukarı tasarım teslimi patentlerini aldık. Ne güzel. Sadece aslında peştemaller de değil, tam da onu söyleyecektim. Anadolu'da köylerden unutulmaya yüz tutmuş aslında birçok e, kültürü, kültürelögeyi, birçok e, dokumayı bulup onları yaşatmak için yeniden yorumladığınızı biliyorum. Aynen öyle, aynen öyle. E, ha, ama bunların içinde bazı parçalar var ki onları mesela hala köylerden toplatmaya çalışıyoruz azalmasına rağmen. Elimizdeki çok sofistike, çok hızlı, çok marifetli tezgahlarla bile onları çıkartıyoruz. Çünkü el tezgahında dokunmuş ve ufacık yağlık dediğimiz bir parça bir kilim kadar işçiliğe sahip. Yani onları kolay kolay yapamıyoruz bile. Bugünün teknolojisiyle yapamıyoruz bile o zamanki Aynen yapılan çalışmalar. Aynen öyle. Peki siz Kapalı Çarşı'da... E, tekstil üzerine daha e, popüler şeylere e, popüler kültür ögelerine yönelip e, müşterilerin talep ettiği daha çok tutulabilecek ürünler üretip e, daha çok para kazanıp e, işleri büyütmek varken neden dönüp de Anadolu'da o kaybolan e, eserleri bulup onları yorumlamaya çalıştınız? Neden unutulmaya yüz tutmuş olan bir peştemal kültürünü tekrardan yorumlamaya kalktınız? Neydi derdiniz? Vallahi... Böyle bir şey var. Ben hala e, 21. Hatta 20. yüzyıla gelemedim. ya yani biraz eskiye bağlıyım, hatıralara bağlıyım, e, güzel şeylere bağlıyım. E, babamla aramızda 30-39 yaş fark vardı ama ben babama her söyledim. Baba sen benden daha modernisin, daha e, çağdaşsın diye. İşte e, bunda da e, birincisi belli bir yaşam dönemini memleketimde geçirmiş olmam. Ee, orada babaannemiz e, ve onun ablasının sandığını görmüş olmam, ee, İstanbul'da da e, manevi annem bildiğim bir hanımefendinin kanatlarının altında olmam e, beni çok etkilemiştir. E, hatta İstanbul erkek sesine girmeme sebep olan da o e, hanımefendidir. Uzak kalkamam ama gerçekten annem gibi sevdiğim e, çok kültürlü, İstanbullu Anadolu'nun çok iyi bir sentezini yapmış olan bir hanımefendiydi. Ee, ilkokuldan 5'e geçtiğim vakit bana direkt bir e, direktif gibi sen İstanbul Sultanisi'ne gideceksin dedi. Orada dedi ihsari okutuluyor. İhsari hazırlık sınıfı ee, çünkü kendi kardeşi de İstanbul Erkek Sesinde okumuştu ve e, Türkiye Kömür İşletmelerinin Genel Müdürlüğü'nü yapmıştı. Ee, kömür İşletmelerinin kar ettiği ve 6 yıl içinde sadece 32 maden şehidinin olduğu bir dönemde onun Dolayısıyla siz de onun size söylediklerini dinlediniz. İstanbul Erkek Lisesi'ne gittiniz. Sonra da Cerrahpaşa Tıfı Fakültesi'ne. Sonra Kapalı Çarşı sizi çekti. Ve Kapalı Çarşı da bugün kaybolmaya yüz tutmuş. Aslında Anadolu'daki birçok kültürü ayakta tutan önemli bir isimsiniz. Bakınız Geri... şöyle bir şey var. Buyurun. Kapalı Çarşı bugün gerçek amacından ve gerçek görüntüsünden sapmıştır. Aktif markalar, işte Çin mal ürünler falan Kapalı Çarşı'yı işgal etmiş durumda. Halbuki burası dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi. Evet. Resmi kayıtlarda 30 bin metrekare geçer ama orada yanlıştır. Kuruluş tarihi bile Kapalı Çarşı'nın kapılarında yanlıştır. 1461 diyor, 1461 değildir. Ee, e, tarihçilerin kutlu Halil İnalcık Hoca'nın e, Devlet Tarihi kitabında Kapalı Çarşı'nın kuruluşunun 1455 56 e, kışı olduğu yazar. Evet. Dönem yönetimde bulunmama rağmen o hatayı düzelttiremedim. Yani Türkiye'de bazı şeylerin nerede, nasıl yürüdüğünü e, varım buradan anlayın. Ne yazık ki e, siz... Hayatınızı neredeyse Kapalı Çarşı'da geçirdiniz. Geriye dönüp baktığınızda yani, bugün bu tabloyu görmek, Kapalı Çarşı'nın bu halini görmek en çok sizin yüreğinizi burkuyordur, en çok size acı veriyordur diye düşünüyorum. E, Neyi yanlış evet, yapıyoruz evet, biz? E, yanlışımız şu. ikinci yanlış. Kapalı Çarşı esnafı e, çok uzun süreden beridir yerli müşteriyi Yerli müşteriyi göz ardı etti. Biraz burnunun ucuyla itti. Ama ben e, de o çok uzun süre içinde gerek çocuklarıma gerek çalışan arkadaşlarıma arkadaşlar çocuklar dükkanda bir, aynı anda bir yerliyle bir turist müşteri varsa önceliğiniz bir yerli olacak. Çünkü bu turistin bırakın bizim dükkanı Türkiye'ye bir, bir daha gelip gelmeyeceği belli değil. E, su akar kum kalır e, ve ufak bir kriz olduğu vakit dışarıyla e, bağlantılı. Maalesef işte o yerli müşteriyi bunu, bunu cilitenler hepsi ağlamaya başlıyor. Siz başka bir kültürü de aynı zamanda yaşatmaya çalışıyorsunuz. Yani sizin dükkanınızda diğer belki de kapalı çarşı dükkanlarından farklı olarak e, dükkanın önünden geçen turisti çağırmıyorsunuz mesela. Ya, ve dükkanınızın girişinde bir yazı yazıyor. Ne yazıyor paylaşmak ister misiniz bizlerle? E, i̇ki dilde yazmıştık onu yaklaşık 20 sene oldu. 140 yıllık tecrübelerimizin ışığında burada solsuz müşteri memnuniyeti geçerlidir. Aldığınız her ürün süresiz ve sebepsiz iade garantisine sahiptir dedik. Aldığınız her ürün süresiz ve sebepsiz, ve sebepsiz iade, iade garantisine iade sahiptir. Garantisine sahiptir. Yoldan... Hiçbir şey geri gelmiyor. Ama e, bizim olan insanları o uzun da e, dükkanımızdan göndermektir. Anlıyorum. Ee, dediğim gibi dükkanın önden geçen turistleri e, dükkan içine davet de etmiyorsunuz siz. Kesinlikle yasaktır. Kesinlikle. Buyurun bile demeyiz. Hacat aslında... bize bakarak bir şey öğrenmek istediğini belli ederse yanına gider ve e, sorusunu cevaplarız. Aslında Anadolu'nun genlerinde olan bu topraklarda e, yüzyıllardır olan o ahilik geleneğinin o Esnaf kültürünün belki de günümüzdeki son temsilcilerinden bir tanesinin hayat öyküsünü paylaşıyoruz bugün desem herhalde işte de yanlış bir cümle kurmamış olurum abartıyorsunuz diyebilirim. <gülüyor> yani... <gülüyor> Yok estağfurullah. Hiç abarttığımı düşünmüyorum Süleyman Bey. Siz mütevazilik yapıyorsunuz şu anda ama özellikle bir bu programda hayat öykünüzü paylaşmak istememizin arkasındaki nedenlerden bir tanesi buydu. Tabii ki kapalı Çarşı'dan bugün Hollywood'a uzanan ve yaptığınız, ürettiğiniz tekstil ürünleriyle dünyada artık e, ...bilinen, tanınan bir isim olmanızın ötesinde... ...Kapalı Çarşı'da altıncı kuşaktır, altı kuşaktır... ...devam eden bir geleneğin önemli bir temsilcisi olmanız... ...ve bundan da öte... Anadolu'da bugün ne yazık ki bulmakta zorlandığımız o esnaf kültürünün ahilik kültürünün e, bizzat tam kendisi olan yaşamınızla duruşunuzla tam e, ifade eden doğru kişi olmanız nedeniyle de yaşam öykünüzü paylaşmak istedik ve yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz e, sormak istiyorum son olarak ne paylaşmak istersiniz ne söylemek istersiniz bizlere dinleyicilerimize eee İnsanların e, başta Kapalı Çarşı'yı ve İstanbul'un değerlerini e, ortak mal olarak e, bilmesini alışveriş için olmasa bile <gülüyor> Kapalı Çarşı'yı gelip dolaşmalarını isterim diye. Kapalı Çarşı evet. esnafının da içinde bulunduğu 600 yıla yaklaşan ve bu mekanın kıymetini bilmesini isterim. Peki Süleyman Bey, e, bundan sonra Süleyman Ertiş'in geleceğe dair planı, hedefi, hayali nedir desem ne söylersiniz bize? Valla nasıl olsa iş yerini resme ve fiilen oğluma devrettim. Ara sıra bayrak göstermek için. Gidiyorum iş yerine bir şey sorarsa, yani tecrübemizden faydalanmak isterse faydalanıyoruz. Bu arada da lise, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki bir sürü insana geliyorlar, danışmanlık yapıyorum. Bu benim en büyük keyfim. Çünkü bildiğimizi paylaşmadan bir tarafa götürürsek hiç mikrofonu kalmayacak. Ne güzel. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımıza ben konuk olduğunuzu, ederim. yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. Şu an e, yeni projeler de vardır herhalde. E, onlar Özel var. <gülüyor> Onlarda da size başarılar diliyoruz. Ülkemizin bu topraklardaki, Anadolu'daki bu kültürü yaşatmak için verdiğiniz uğraş için de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Değil konuk oldunuz. Çok teşekkürler. Evet efendim. Bugün programımızın konuğu sevgili Süleyman Ertaş'tı. Süleyman Ertaş aslında bir tıp doktoru. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun. Erzincan'da Kemaliye'de doğmuş. Ee, İlk okula başlayıncaya kadar geçen çocukluk dönemini orada yaşamış. Daha sonra İstanbul'a gelmiş, İstanbul Erkek sesi ardından Cerahbaşı Tıp Fakültesini bitirmiş. Ama ailesinin 6 kuşaktır devam ettirdiği Kapalı Çarşı'daki tekstil üzerine dükkanlarının başına geçmiş ve ömrünü Kapalı Çarşı'da esnafla adamış bir ahi konuğumuzdu. Gerçekten bu topraklardaki kültürü araştıran, köy köy gezen, oradan bulduğu kültürleri yok olmasın, o motifler kaybolmasın diye yaşatmaya çalışan ve bu uğraşın içerisinde yaptığı işin kalitesini... Gören Hollywood'daki birçok yapıma kendisini tek tek saydı hepsini ama tekrar hatırlamamız gerekirse Game of Thrones'tan tutunda Troya'ya e varıncaya kadar Karayip korsanlarına varıncaya kadar birçok yapıtın kostümlerini yapan hazırlayan ve bugün hala Kapalı Çarşı'daki bütün o değişime rağmen o kültürü esnaflık kültürünü var etmeye çalışan yaşatmaya çalışan ...bir başka insanın hikayesiydi ...bugün programımızın konu, konusu. Ee, Anadolu'da... ...biz inanıyoruz ki... E, ...Süleyman Bey gibi bu uğraşı veren birçok isim var... ...ve bu isimler var oldukça da... ...biz hala bu gelenekleri... ...esnaflık geleneğini, ahilik geleneğini... ...bu güzel uğraşları... ...ve bu güzel insanları... ...bu topraklarda görmeye devam edeceğiz. Ee, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Sizler benim de... ...paylaşmak istediğim yaşam öyküm var derseniz... Bizlere e, sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günleri saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler yine Kentin Gizli Öyküleri programıyla yeni bir konuk ve yeni bir yaşam öyküsüyle birlikte burada bu, bu mikrofonların başında olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.